Ebeveynimize saygıyı bilelim. İslam dininde iman konusu olarak, Allah Teala'nın varlığına, birliğine, kemal sıfatlarına, Enbiya-i izamın en mükemmel insan olduklarına ve getirmiş oldukları hükümlere, bir de ahiret gününe iman etmek olmak üzere üç temel mühimdir. İş böyle olunca, mümin, Rabbi Teala'nın azametine inandığı için daimi bir surette kendini onun kontrolü altında bulundurur. Emrinin icabını yerine getirir. Yasaklarından sakınır. Peygamberin de yüceliğine, kemalatına inandığı için ilahi emirlerin icabını yerine getirmekte, yasaklardan sakınmakta, peygamberin tarifine uyarak İslami tatbikatta bulunur. Ahiret alemine inandığı için cennet nimetlerini umar. Müminlere verilecek cennet nimetlerinin kazanılmasını amaçlayarak farz, vacip, sünnet ve nafile olan ibadet ve zikir vazifelerine koşar. Yine cehenneme girilmesine vesile olabilecek her türlü kalbi olsun, kavli olsun, fiili olsun günahı işlemekten sakınır. Mesela <gülüyor> ebeveynine karşı gelen, devamlı sekir veren şeyleri içen kaderi eşittir, Allah Teala'nın hüküm ve kazasını yalanlayan kolayca cennete girmez. Hadisi şerifi gibi dini müeyyidileri göz önünde bulundurur, sureti katiyede ebeveynine karşı gelmekten sakınır. Şüphesiz ebeveyne saygıyla iyilik yapmak ve kendilerine hizmet etmek cennetin nimetlerinin kazanılmasına. Ebeveyne saygısızla bulunarak isyan etmek de cehenneme girilmesine vesile olduğu için mümin Allah Teala ve onun Resulünden sonra ebeveynine hizmet eder. şerifte i şerifte Ubudillâhe la tuştik bihi şey'en ve amel ke enneke وَعَدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَىٰ وَاذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَكُلِّ شَجَرٍ وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَا عَمَلْ بِجَنْ بِهَا حَسَنَةً اَسْسِرَّ بِالسِرِّ وَالْعَلَانِيَةَ بِالْعَلَانِيَةِ Hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmadığın halde ona ibadet et. Allah Teala'yı görür gibi onun için çalış. Hesaba çekilmişçesine kendini ölüler içerisinde say her taş ve her ağacın yanında Allah Teala'yı zikret, hasbel beşer bir kötülük işlediğin zaman, akabinde bir iyiliği yap, gizlisine karşılık gizli, aşikarına karşılık aşikar buyurulmaktadır. Şüphesiz Allah Teala ve onun Resulünden sonra, ibadet olarak değil, muamele olarak saygı gösterilmeye en layık olan, bizi doğuran ebeveynimizdir. Bunun için Allah Taala: وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبْرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَكُلَّهُمَا أُفْنٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَكُلَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَأَخْفِضْ لهما جَنَاحًا ذُلٌّ مِن الرَّحْمَةً <gül> Rabbin kendinden başkasına kulluk etmeyin Ana ve babaya iyi muamele edin diye hükmetti. eşittir emretti Eğer onlardan biri, veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa ererlerse onlara öf bile deme, onları azarlama, onlara çok tatlı ve güzel sözler söyle. Ebeveynini acıyarak tevazu kanadını yerlere kadar indir de, Ya Rab onlar beni çocukken nasıl terbiye ettilerse sen de kendilerini öylece esirge de. Şüphesiz Rabbiniz ana ve babanıza karşı nasıl niyet beslediğinizi çok iyi bilendir. Eğer ana ve babanıza karşı siz iyi ve yararlı kimseler iseniz, gerçek şu ki Allah teybe ile kendine dönenleri mağfiret eder, eşittir, günahlarını örter. El-İsra suresi ayet 23-24-25 buyurmakla, ebeveynimize nasıl saygı göstereceğimizi açıklamıştır. Ebu Hureyre radıyallahu taala anhu, anasının bulunduğu odanın kapısına vararak şöyle derdi, Esselamu aleyke ya ummatahu ve rahmetullahi ve berekâtuhu. Allah'ın selam ve selametleri, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun ey annesi. Annesi de, Allah'ın selam ve selametleri, rahmet ve bereketleri senin üzerinde olsun oğlum. Ebu Hureyre, Allah sana rahmet etsin, küçüklüğümde sen bana rahmet ettiğin gibi. Annesi, büyüklüğümde sen bana merhamet ettiğin gibi, Allah da sana merhamet etsin derdi. Edep böyledir. Ayeti kerimede Allah Teala, anaya, babaya, İyi muamele edin buyurdu. Bu iyi muamele nedir diye Şeyh Hasan-ı Basrı radiyallahu teala Anhu'dan sorulunca, Anaya babaya iyilikle muamele ele geçirmiş olduğun malı onlara harcaman masiyet eşittir. Günah işlemek müstesna olmak üzere emrettikleri şeylerde kendilerine boyun eğmendir diye cevap vermiştir. Bir genç ihtiyar birisiyle, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuru saadetine varınca Rasulullah, "Men hada maghe seninle beraber olan şu ihtiyar kimdir?" diye sormuş. Genç, "Babandır." deyince, "Laten shiyan amama hu, walla taqudan kablahu, walla taquhu bi ismihi, walla ta stabbalahu." önünde yürüme, ondan önce oturma ismiyle onu çağırma ve ona sövme yani sövdürme diye buyurdu. Yine hadis-i şerifte "Men ehabba en yemudde Allahu fi umrihi ve yezid fi rizqihi falyabir walidaihi ve rahimahu." Kim ömrünün uzatılmasını, rızkının çoğaltılmasını seviyorsa ebeveynine iyilik yapsın, yakın akrabaya sıla yesin buyurulmaktadır. Diğer bir hadis-i şerifte: rida Rabbi fi rida'l ve sokhtu'r Rabbi fi sokhtil Rabbin rızası babanın rızasında ve Rabbin gazabı da babanın gazabındadır, buyuruldu. İnsanlardan benim sohbet etmeme en müstahak kimdir diye sorulması üzerine Resul-ü Muhtarem: "Ümmuke, sonra ümmuke, sonra ümmuke." Sümma <gülüyor> ubuke, Sonra annendir. Sonra annendir. Sonra babandır. Sonra sana en yakın ve en yakın olanlardır buyurmuştur. Yine bir hadis-i şerifte la yajzi waladun walidehu illa an yijidahu mamlukan fe yishtirih Çocuk ''Hiçbir iyilikle babasının hakkını ödeyemez. Meğer ki onu köle olarak bulur da satın alıp azat ederse hakkını ödemiş olur.'' buyurulmaktadır. Anne ve babasını ağlar halde bırakıp da hicret etmek için peygamber sallallahu aleyhi ve selleme teslimiyet göstererek ona beyat eden bir adam gelmişti. Rasulü muhterem ona ''Ferc-i İleyhime'' ve adıpk hıma kma hadi annene babana dön onları nasıl ağlattınsa öylece güldür ve sevindir diye emretmiştir yine hadisi şerifte لا تُشْتِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قَتِلْتَ وَهُوَ رَكْتَ وَلَا تَعْصِي وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذْكَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَلَا تَتْرُكْ أَنَّ فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد بريأت منه زمت الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخت الله وإياك والفرار من الزحف وإن أهلك الناس وإن صاب الناس موت فاثبت وأنفق على أهلك من طولك ولا ترفع عنهما ساك أدبا eğer sen ateşle yakılsan yahut öldürülsen bile bir tek olan Allah Teala'ya eş koşma, eşit küfrü kabul etme. Annen baban seni ehlinden ve mallarından mahrum dahi etseler yine onlara isyan etme, eşittir karşı gelme. Kesinlikle beş vakit namazını asla bırakma ve bile bile terk etme. Zira kim kasten farz olan namazını terk ederse güvenini bozmuş. Bu sebeple Allah Teala'nın ahd ve emanının tekeffülünden beri ve mahrum olmuştur. Kesinlikle sekir veren şeyleri içme. Çünkü şarabı içmek her fenalığın başlangıcıdır. İsyandan sakın. Çünkü Allah Teala'ya isyan etmek sebebiyle onun gazabı derhal gelir. İnsanlar hepsi helak olsalar bile kesinlikle harbin kızışkınlığında kaçma ve insanlara ölüm çarpsa bile azimle sebat et. Gücün nispetinde kazancından iyi haline harca, eşittir onları açlık, azlık endişesinden kurtar. Edep olarak onları dövmek üzere bastonunu kaldırma, onları Allah ile korkut buyurulmaktadır. Yani yapay tek başına kalsan ve mallarından mahrum olsan yine Allah'a şirk koşma. İbadeti bırakma. Ebeveynin sağ oldukları müddetçe karşı gelme. Onları bırakma. Emirlerine muhalif hareket etme ve Allah'a karşı gelmek müstesna olmak üzere her şeyde onlarla hoş geçin ve onlara itaat et. Hatta Ebeveyninin vefatlarından sonra dahi dostlarının kadrini bil. Ebeveyninin kabirlerini sık sık, özellikle Perşembe ikindi ile Cuma gününün ikindisi arasında ziyaret et. Hadis-i şerifte: Manzar kabra yomel Juma'ti, ou ahdehima fakara indhu ou Cuma gününde kim ebeveyninin Yahut onlardan birisinin kabrini ziyaret ederek neslerinde Yahut nezdinde Yasin Suresi'ni okusa günahları bağışlanır. Diğer bir hadisi i şerifte kabra ebavehi ev fi kulli cum'atin Her cumada kim ebeveyninin yahut onlardan birinin kabrini ziyaret ederse ona mağfiret olunur ve kemaliyle iyilik yapanlardan yazılır buyrulmaktadır. Ana babanın kabirlerinin ziyaret edilmesi meşru olduğu gibi, her Müslümanın kabrinin özellikle velayetle meşhur olan zevatların kabirlerinin ziyaret edilmesi de meşrudur. Ziyaret etmenin usulü şudur, kabirlere varır varmaz duraklanır. Esselamu aleykum ahle addiyari minel mu'minine vel muslimine. ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين وان ان شاء الله بكم لا هيكون اسال الله لنا ولكم العافيه انتم لنا فره ونحن لكم تابع اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تضلنا بعدهم edilir yani ey musliman ve mümin diyanın ehli olanlar Allah'ın selamı sizin üzerinizde olsun Allah Teala sizden öncekileri ve sonrakileri esirgesin. Gerçekte biz de size ulaşacağız. Geleceğiz. Kendimize ve size Allah'tan aful ve afiyetler dilerim. Siz bize öncüsünüz. Biz sizden sonrayız. Size uyarız. Allahümme bunların hayrından bizi mahrum etme. Bunlardan sonra bizi saptırma demektir. Bu selam ve duayı bilmezse arabi telaffusla Esselamu aleyküm darakavim müminîn dedikten sonra Türkçe olarak da ''Allahümme bunların hayrından bizi mahrum etme bunlardan sonra bizi saptırma desin. Bir Fatiha ve üç İhlas-ı Şerife okusun. Sonra ziyaret edeceği mezara gidip ayak tarafında tam karşısında durup yine Fatiha ve İhlas okusun, biliyorsa Yasin, El-Mülk Sure-i Şeriflerini okusun. Kişi, hayatında layık olduğu saygıya öldükten sonra dahi müstehaktır. Saygı gösterilme hakkı bakidir. Veliliği sabit olanlardan dua ve şefaat istenilir. Kabre saygı budur. Mesture olmaları şartıyla kadınla erkek arasında fark yoktur. Kabrin etrafında dolaşmak, tabutu yahut üzerindeki örtüleri öpmek, yüze sürmek yahut ağaçlara, pencerelere çabut bağlamak hurafedir, dinimize aykırıdır. Hele hele secde şirktir. Zira diri olsun ölü olsun hiçbir mahlûka ibadet edilemez ve secde yapılamaz.